İlem eyühel aziz şu görünen alem ilahi bir dükkan ve bir mahzendir. İçerisinde envâ en türlü türlü mensucat kumaşlar, mezkûlat yemekler, meşrubat şerbetler vardır. Bir kısmı kesif, bir kısmı latif, bir kısmı zâil, bir kısmı daimî, bir kısmı katı bir lub, bir kısmı mâyi ve hakeza her çeşit bulunur. Lakin bir kısmı icâdî bir nesdir. Bir kısmı da tecelliyata bir nakıştır. Felasifenin dalâletince, icad ile nakış birdir ve o dükkan sahibi de mucibi bizzattır. İlem eyühel aziz, inaniyetten neşet eden şirk-i hafi katılaştığı zaman esbab şirkine inkılap eder. Bu da devam ederse küfre tahavvül eder. Bu dahi devam ederse tatile yani haliksizliğe incirar eder. El iyyazu İlem eyü'l aziz. İnsanın hilkatinden maksat mahfi hazine-i ilahiyeyi keşif ile göstermek ve Kadir-i Ezeli'ye bir bürhan, bir delil, bir mâkes-i nurani olmakla cemali i Ezeli'nin tecellisi için şeffaf bir mir'at, bir ayna olmaktır. Hakikaten semavat, arz ve cibal'in hamlinden aciz kaldıkları emaneti insan hamlettiği cihetle cilalanmış, cilvelenmiş bir şekle girmiştir. Çünkü o emanetin mazmunlarından biri de insanın sıfat-ı ilahiyeyi fehmetmek için bir vahidi di kıyasi vazifesini görmektir. İnsanın hilkatinden maksat bu gibi şeyler olduğu halde kısım ekserisi perde olurlar, sed olurlar. Vazifesi feth ve açmak iken kapatıyor, bağlıyor. Ziya ve ışığı neşriken söndürüyor. Allah'ı tevhid etmek yerine şirk yapıyor ve keza nuru imanla Allah'a bakıp mülkü ona teslim etmekle itikaden mükellef iken en arasadı ile halka bakarak Allah'ın mülkünü onlara taksim ediyor. Hakikaten innel insane lzallumun cehul. İlem eyhel ey nefis eğer takva ve ameli salih ile halikını razı ettiysen halkın rızasını tahsile lüzum yoktur. O kafidir. Eğer halt da Allah'ın hesabına rıza ve muhabbet gösterirlerse iyidir. Şayet onlarınki dünya hesabına olursa kıymeti yoktur. Çünkü onlar da senin gibi aciz kullardır. Mahaza ikinci şıkkı takip etmekte şirk-i hafi olduğu gibi tahsili de mümkün değildir. Evet, bir maslahat için sultana müracaat eden adam sultanı irza etmiş ise o iş görülür etmemiş ise halkın iltimasıyla çok zahmet olur. Ma mafi, yine sultanın izni lazımdır. İzni de rızasına mütevekkiftir. İlem eyühel aziz, vacibül vücud zatında, mahiyetinde mümkine benzemediği gibi ef'alinde de benzemiyor. Çünkü vacibül vücudun kudretine nispeten yakın uzak, az çok, küçük büyük, fert nev, cüz kül aralarında fark yoktur ve keza onun fiilinde zat mübaşeret yoktur. Fakat mümkünin kudreti bu derece değildir. Bunun için nefis vacibül vücudun ef'alini fiillerine benzetemiyor. Hakikatını fehmetmekte akıl mütehayir kalıyor. Fiili failsiz zannediyor. İlem <gülüyor> eyühel Arslan gibi hayvanların diş ve pençelerine bakılırsa iftiras ve parçalamak için yaratılmış oldukları anlaşılır ve kavunun, mesela letafetine dikkat edilirse, yemek için yaratılmış olduğu hissedilir. Kezalik, insanın da istidadına bakılırsa, vazife-i fıtriyesinin ubudiyet olduğu anlaşıldığı gibi, ruhani ulviyetine ve ebediyete olan derece-i da dikkat edilirse, en evvel insan bu alemden daha latif bir alemde ruhen yaratılmış da, teçhizat almak üzere muvakkaten bu aleme gönderilmiş olduğu anlaşılır. Ve keza insan hilkat semeresi olduğundan anlaşılır ki insanlardan bir çekirdek var ki Cenabı Hak şecereyi hilkati o çekirdekten inbat etmiştir. O çekirdek de ancak ve ancak bütün ehli kemalin ve belki nevi beşerin nısfının ittifakıyla Eftalül Halk, Segidül Enam Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam'dır. İlem Aziz, siyah ve beyaz nakışlar ile nakışlı bir imame ile küreyi arzın kafasını saran semavat ve arzın nazım ve haliki olan Allah'ın uluhiyetine layık mıdır ki, alemin bazı safahatını miskin bir mümkine tevdi ve tefviz etsin? Arşın sahibinden mağada arşın altındaki şeylere bizzat tasarruf eden imkan dairesinde kimse var mıdır? Kella? Çünkü o kudret kısa ve kasır olmayıp muhit bir kudret olduğundan açık bir yer bir delik kalmıyor ki gayr müdahale etsin. Mahaza ceberutiyet ve istiklaliyetin izzeti ve kendini sevdirmek ve tanıttırmak muhabbeti gayre müsaade etmiyor ki arada ibadullah'ın enzarını kendine celbeden ismi bir vasıta bulunsun. Mahaza kül ile cüzde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 ve hakeza bütün bu tasarrufat bütün safahata aynı kudretle yapılır nasıl ki şemsin nurundan katre ve kabarcıklara varıncaya kadar hiçbir şey hariç kalmıyor bütün eşya o nur ile tenevvür ediyor Kezalik, bütün tasarrufat kudret-i aittir başka bir şeyin müdahalesi yoktur küreden zerreye varıncaya kadar o kudretin tasarrufundan hariç değildir hülasa arının dimağını mikrobun gözünü tanzim eden zat senin ef'al ve amalini mühmel, başıboş, hesapsız, kitapsız bırakmayarak imam-ı mübiinde yazar. Ona göre muhaseben olacaktır. İlem eyühel her bir masnuda, her bir zerrede görünen tasarruf-u mutlak, kudreti muhita ve hikmeti basirenin delalet ve şehadetleriyle sabittir ki bütün eşyanın saniyi vahittir, şeriki yoktur. Ne kudretinde inkısam var, ne iktidar ve ihtiyarında tecezzi vardır. Binaenaleyh sani ancak vacibül vücud olacaktır ki kaderin mizanıyla yürüyen kudretine bir nihayet yoktur. İ'lem eyühelaziz, sinek, örümcek, pire gibi küçük hayvanlar, fil, camus, deve gibi büyük hayvanlardan daha zeki, hilkatça daha güzel, sanatça daha tam oldukları halde bunların ömrü kısa, onlarınki uzun. Bunların zahiren menfaatleri yok, onlarınki var. İşte bu hal, hilkat-ı eşyada saniin külfeti olmadığına ve her şeyin vücuda gelmesi ancak kün emriyle olduğuna bahir bir bürhandır. Yef'alullahü mâ yeşâ. Lâ ilâhe illâ hu. İlem eyhel aziz. Vallâhu min verâihim muhît. Evet, Allah ilmi, iradesi, kudreti vesaire sıfatıyla muhittir daire-i ihatasından hariç bir şey yoktur. Fakat insan cüzi ve kısa zihniyle Allah'ın azametine ve şems'in etrafında seyyaratı tedvir ettiğine bakarken, mesela arı gibi küçük hayvanlar ile iştigal etmesini uzak görüyor. Çünkü vacibül vücudu mümküne kıyas ediyor. Halbuki bu kıyasa göre küçük hayvanlara büyük bir zulüm olur. Çünkü onlar da وَاِنْ şeyin شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ halıklarını tespi etmekle Allah'tan vada kimseyi rab tanımıyorlar. Binaenaleyh büyüğün küçüğe tekebbür etmeye hakkı yoktur. İlem eyühel aziz, umumi olan bir inam ile inayeti şahsiye arasında münafat yok. Mesela bir ziyafete yapılan umumi bir davet altında şahıslar da davet edilmiş olur. Yani bu ziyafet umumi olduğundan davet umumiyette kalır şahıslar nazara alınmıyor denilemez. Binaenaleyh, Allah'ın nimetleri vakıf malı veya nehir suyu gibi umumi olup, in'amında şahıslar kastedilmemiş değildir. Ancak o umumiyette hususiyet de maksuddur. Binaenaleyh, eşhas o umumi in'amda kastedilmediklerinden, o nimetlere karşı şükretmeye mükellef olmadıklarına zehab etmek hatadır. İ'lem Eyyühelaziz! yarın seni zillet ve rezaletlere maruz bırakmakla terk edecek olan, dünyanın sefaetini bugün kemal izzet ve şerefle terk edersen, pek aziz ve yüksek olursun. Çünkü o seni terk etmeden evvel, sen onu terk edersen, hayrını alır, şerrinden kurtulursun. Fakat vaziyet makuse olursa, kaziye de makuse olur. İlem Eyyühel-Aziz! Fısk çamurî ile mülevves olan medeniyet,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 unsuri hayatlara feda edilmektedir. İlem eyühelaziz nübüvveti Ahmediyeyi Aleyhissalatu vesselam ispat eden delillerden biri de tevhiddir. Evet, meratibiyle tevhid bayrağını kainatın en üst tepesi üstünde dikmiş olan ve enzarı aleme karşı makamlarıyla beraber tevhide delallık eden ve enbiya'nın mücmel bıraktıkları hakayıkı tafsilatı ile beyan eden ve açıklayan ancak ve ancak Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam'dır. Binaenaleyh tevhidin hakikat ve kuvveti nisbetinde nübüvveti Ahmediyye Aleyhissalatu vesselam hak ve hakikattır. İlem eyühel aziz, sath-ı alemde kurulan şu sergi-i ilahide teşhir edilen tezyinata, kemalata, güzel manzaralara ve rububiyetin haşmetiyle uluhiyetin azametine bir müşahit bir mütenezzih, bir mütehayyir, bir mütefekkir lazımdır ki o güzellikleri görsün, o manzaralar arasında tenezzüh etsin, o harika akışlara, zinetlere tefekkür ile hayran olsun. Sonra o sergiden saninin celaline, maliki'nin iktidar ve kemalatına intikaliyle onun azametine secde-i hayret etsin. Bu vazifeyi ifade edecek insandır. Çünkü insan gerçi cahil, zulmetli bir şeydir ama öyle bir istidadı vardır ki aleme bir enmuzeç ve bir numune olmaya liyakati vardır. Hem o insanda öyle bir emanet ve dia bırakılmıştır ki onun ile gizli defineyi bulur, açar. Hem o insandaki kuvvetler tahdid edilmeyerek mutlak bırakılmıştır. Buna binaen küllî bir nevi şuur sahibi olur ki sultanı ezelin azamet ve haşmetinin şaşaasını idrak ediyor. Evet, maşhukun hüsnü aşıkın nazarını istilzam ettiği gibi nakkaş ezeliğinin rububiyeti de insanın nazarını iktiza eder ki hayret ve tefekkür ile takdir ve tahsinlerde bulunsun.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 Antika mucize manzaraları, zinetleri seyircilerden, müşahitlerden, âşık ve müştaklardan, ârif dellallardan hali bırakmayacaktır. İşte camiyeti dolayısıyla insanı kamil, halkı eflâke illay gâye olduğu gibi, halkı kainata da semere ve netice olmuştur. İlem eyühelaziz, eşya arasındaki tevafuk, Sani'in vâhid ehad olduğuna delalet ettiği gibi, Aralarında bulunan muntazam tehalüf de sani'in muhtar ve hakim olduğuna şehadet eder. Mesela hayvanların bilhassa insanların esas azalarındaki tevafuk, bilhassa çift azalarındaki temâsül, Halık'ın vahdetine bürhân olduğu gibi, keyfiyetler ve şekillerdeki tehalüf de Halık'ın ihtiyar ve hikmetine delalet eder. İlem eyhelaziz, mahlukatın en zalimi insandır. İnsan kendi nefsine olan şiddeti muhabbetten dolayı kendisine hizmeti ve menfaati olan şeyleri hem sever hem kıymet verir. Semeresinden istifade gördüğü şeylere apt ve köle olur. Aksi halde ne sever ve ne kıymet verir? Ve keza hayatın icadında illeyi gayyenin yalnız hayat olduğunu bilir. Cenabı Hakk'ın icad ettiği haylarda hedef ittaz ettiği binlerce hikmetlerinden haberi yok.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 emrine imtisalen, matlub bir şekle girdiği gibi, herhangi bir hayvan da, aynı emre imtisalen, irade edilen vaziyetlere girer. İ'lem <gülüyor> Eyyühelazîz! Şems, kamer, yıldız, arz gibi ecramı kabzasında tutan kudret, o ecramı öyle bir suhuletle tanzîm etmiştir ki, dağılan tesbih tanelerini ipe dizen adam gibi, ne bir acz görmüştür ve ne başkasının yardımına ihtiyaç olmuştur. İlem bir katre su bir deniz suyu ile müttehittir çünkü ikisi de sudur nehir suyu ile de müttehittir çünkü ikisinin de menşeleri semadır ve keza bir küçük balık balina balığı ile müttehittir çünkü ünvanları birdir kezalik esma-i ilahiyeden bir hücreye veya bir mikroba tecelli eden bir isim kainatı ihata eden isim ile müttehittir çünkü müsemmaları birdir. Mesela bütün kainata taalluk ve tecelli eden Alim ismiyle bir zerreye taalluk eden Halik ismi müsemmada müttehittirler. Hurma ağacına taalluk eden Musavvir ismiyle de semeresine taalluk ve tecelli eden Münşî ismi müsemmada müttehittirler. Zaten en büyük şeye tecelli eden isim ile en küçük bir şeye de tecelli etmemesi muhaldir. İlem eyühel Mümkin ünvanı altındaki eşyanın vücudunda tagayyur var. Yani keyfiyetleri, halleri değişir. Binaenaleyh mümkün olan bir şeyin daima bir halde tevakkuf ve sükût etmekle atalette kalması, o şeyin ahval ve keyfiyetleri için bir nevi ademdir. Çünkü o şeyin istikbal halleri ademde kalır, yol bulup vücuda gelemez. Adem ise büyük bir elem ve bir şerri mahzdır. Binaenaleyh, faaliyette lezzet olduğu gibi, ahval ve şuunatta da bir tebeddül olup, bu tahavvül ve tebeddülden neş'et eden teessürat, teellümat, bir cihetten çirkin ise de birkaç cihetten de güzeldir. Evet, bir şeyin şekillerinde vuku'a gelen devir ve teslim sırasında gidenler müteessir, gelenler de memnun olurlar. Ve bu sayede hayat tasaffî eder, temizlenir, vücut da teceddüd eder.